Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Geceniz mübarek olsun. Toplantınız mübarek olsun. Dersimiz... İhlaslı, hayırlı, faydalı olsun. allah Teala bizleri istediği hayır yolunda muvaffak eylesin. Şerlerden bizleri, sizleri, Müslümanları emin eylesin, muhafaza eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, inançlarımızı razı olduğu şekilde kaim eylesin. Hayırlarda muvaffak eylesin, şerlerden uzak eylesin. Bugün e, inşallah soru ve cevaplar şeklinde e, bir sohbetimiz olsun diliyoruz. Sohbetimizin başında Musa kardeşimizin e, sormuş olduğu soru ile başlayalım. Bu soruda Musa kardeşimiz... Üç aylar ve kandil geceleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Zira ülkemizde e, üç aylar e, çeşitli etkinliklerle e, kutlanmakta. Bu üç ay içerisinde var olan kandil gecelerinde birçok bir takım ibadetler bu gecelere ait özel ibadetler ihdas edilmekte. Bunlar hakkında dinimizin e, sahih görüşü nedir? şeklinde bir soru e, sordu. E, bu soruya cevabımız inşallah özet olarak e, şu şekilde olacaktır. Değerli kardeşlerim, Dinimizin emirlerini, yasaklarını koyan, dinimizin tavsiyelerini yapan kaynaklar bellidir. Bu kaynaklardan biri Kur'an-ı Kerim ki onu vaz eden Allahu Teala'dır. İkinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i bize şerh eden, tefsir eden, açıklayan Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlamamız ve nasıl yaşamamız gerektiğini, sözleriyle, fiilleriyle, emirleriyle, tavsiyeleriyle, takrirleriyle bizlere ifade eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ikinci kaynağımızdır. Bu iki ana kaynağın nasıl anlaşılması yönünde salih ülemaların, ilmiyle ka, ilmiyle amil, ihlaslı ve Allah rızası için ilim öğrenip Allah rızası için öğrenmiş oldukları ilimleri öğreten, niyetleri salih olan ve sadece ve sadece Allah rızası için hareket eden muttaki, salih, alim, ilmiyle amil alimlerin Anlayış şekilleri, içtihatları, yapmış oldukları kıyaslar, yapmış oldukları icmalar vesaire. Bunlar da dinimizin ikinci kaynaktan sonra gelen diğer bilgi kaynaklarıdır, hüküm kaynaklarıdır. Biz bu gecelerle ilgili, kandil geceleriyle ilgili Kadir Gecesi hariç olmak üzere, ve Ramazan ayı da, üç aylardan da Ramazan ayı e, hariç olmak üzere, Kur'an'dan ve sünnetten, sahabenin yaşantısından, tabi'inlerin yaşantısından, bize naklonulan bir emir, bir tavsiye, bir kusaliyet göremiyoruz. Mesela yarın kutlanacak olan, yarın akşam kutlanacak olan, regaib kandiliyle ilgili, ne Kur'an'da, ne sünnette, ne de salih ülemanın sözlerinde, bu gecenin ile ilgili, bize gelen, sahih bir haber, yoktur. Dolayısıyla, bu kandil gecelerinin, İslam'ın gelişinden yaklaşık 500 yıl, 5 asır sonra, Mısır'da devlet kuran ve Şii anlayışa sahip olan, Fatimi' Devleti'nin bir takım uygulamalarıyla birlikte, kutsaliyet kazandığı ve günümüze kadar geldiği, Tarih kitaplarında yazılmış olan bu gecelerle ilgili bir e, genel kabul edilmiş ve herkes tarafından da bilinen, kabul edilen bir bilgidir. Durum böyle olunca, İslam'ın gelişinden 500 sene sonra Şii Fatimi Devleti'nin uygulamalarıyla ilgili e, olarak, Müslümanların gündemine girmiş olan bu gecelerin zamanla kutsaliyet kazanması durumunda günümüzde de artık kutsal geceler olarak kabul edilmiş ve bu gecelerde yapılan tövbenin reddedilmeyeceği, bu gecelerde yapılan ibadetlerin, binlerce kat daha yüksek bir ecire sevaba karşılık geleceği, bu gecelerde insanın geçmiş hayatıyla ilgili genel bir muhasebe yapması ve yenilenmesi gerektiği, bu gecelerin Allah ve onun dini katında öne özel bir öneme sahip olduğu diğer gecelerden farklı olarak yüksek bir kutsaliyete sahip olduğu e, ifade edilmeye başlanmıştır. Ve insanlar bugün, aliminden cahiline, hiç bu gecenin nasıl, bu gecelerin nasıl meydana geldiğini kale almadan, düşünmeden, bu gecelerin direkt olarak, kutsal geceler olarak, kabul etmişler ve maalesef bu gecelerle ilgili tebrikleşmeler yani bir bayram gibi aynı bayram tebriği gibi bayramınız mübarek olsun der, der gibi geceniz mübarek olsun geceniz hayırlara vesile olsun kutsal geceye ulaştınız sizleri tebrik ederiz bu gecenin feyzinden nasiplenmenizi Allah'tan dileriz şeklinde genel itibariyle bu çerçevede bir takım mesajlar, telefon mesajları, internet, e-mail, e posta mesajları veya insanlar karşı karşıya geldiklerinde birbirlerini tebrik etmeleri artık Müslümanların gündemine uzun bir zaman süreci içinde yerleşmiş durumdadır maalesef. Ancak İslam'ın özünde bu var mıdır, yoktur. İslam'ın ilk asırlarında bu var mıdır? Yoktur. Kur'an'da bu var mıdır? Yoktur. Sünnette bu var mıdır? Yoktur. Sahabenin hayatında böyle bir takım e, bidatler var mıdır? Yoktur. Tabi'inlerde, tabi'inlerde var mıdır? Yoktur maalesef. Dediğimiz gibi, sadece Şii Fatimi Devleti'nin e, İslam'ın ve Müslümanların gündemine sokmuş olduğu e, bir takım kutsal görülen Gecelerden ibarettir bu geceler. Değerli kardeşlerim, Fatimi Devleti bile bu gecelerde yapmış olduğu bir takım etkinliklerle sadece o geceyi değerlendirmek, o gece de Müslümanları belki ibadete teşvik etmek için bir fırsat olarak, e, görme durumlarındaydılar. Ancak bugün bu artık gerçekten çok değişti. Yani Kadir Gecesi neyse, nasıl kutsalsa, Kur'an'da ve sünnette Kadir Gecesi'nin büyüklüğü, kutsaliyeti, farkı nasıl e, anlatıldıysa, nasıl bilindiyse, bu gecelerin de aynı o şekilde Kadir Gecesi gibi bir kıymete haiz olduğu ile ilgili bir anlayışın yerleşmesi Fatimi Devleti'nin e, sonrasında meydana gelmiştir. O gün sadece kutsaliyet vermeden bir takım etkinlikler, e, bir takım bazılar, bir takım nasihatler, bir takım e, Kur'an-ı Kerim e, din, dinletileri belki sunumları olmuştur. Ancak günümüzde bu artık kutsal geceler, kutsal zaman dilimleri, kutsal Zaman bölümleri olarak algılanmaya başlanmıştır ki bu da zaman içerisinde olmuştur. Bugün yeni yeni bir takım zaman <gülüyor> dilimleri de İslam'ın gündemine, Müslümanların gündemine sokulmaktadır ki bunlardan son örneği 1989 yılından itibaren, 89 yılından itibaren kutlanmaya. Başlanan kutlu doğum haftasıdır ki kutlu doğum haftası ile ilgili de tebrikleşmeler başlamıştır. Bu haftanın kutsal bir hafta olduğu ile ilgili anlayışlar yeni yeni filizlenmiştir. Bu kutsal haftada yapılan etkinliklerin mübarekliği, bu kutsal hafta yapılan ibadetlerin de mübarekliği yavaş yavaş Müslümanların gündemine oturmaktadır. Yani kutsal zamanlar, kutsal geceler, kutsal kandiller derken kutsal haftalar belki ileride kutsal aylar diye bir takım kutsallarımız, yeni yeni kutsallarımız olacaktır. İnsanlık tarihi içerisinde bir şeyin kutsal sayılmasıyla o, o günün bir takım etkinliklerle anılması, o günde bazı faydaların gündeme gelmesi için bir takım etkinliklerin, bir takım programların yapılması arasında ince bir çizgi vardır. Bu işe ilk başlayanlar, o gün ile ilgili, örneğin peygamberimizin doğumu ile ilgili, peygamberimizi anmak, onun risaletini insanlara aktarmak, unutmak üzere olan bazı hadislerini, bazı emirlerini, bazı tavsiyelerini, bazı nehirlerini yeniden yeniden Müslümanların gündemine getirmek için bazı etkinlikler, bazı nasihatler falan yapılmıştır. Ancak bu doğru iken... İlimin ortadan kalkmasıyla birlikte bu etkinliklerin sanki farzmış gibi algılanmaya başlanması veya bu etkinliklerin içinde yapılmış olduğu zaman diliminin mübarek bir zaman olduğu ile ilgili bir takım anlayışların gündeme gelmesi, bu anlayışların ise Kur'an ve sünnet kaynaklı bir takım delillere dayandığı zannedilmesi veya böyle bir zannın yavaş yavaş kendini, göstermesi artık dinde olmayan bir kutsalın e, sokulması şeklinde bir gelişmeye sebep olmaktadır ki işin mahsurluğu aşaması da işte bu aşamadır. Yani normal etkinliklerin bir zaman sonra, belli bir zaman sonra, belli bir süreç sonra e, kutsal görünmesiyle ilgili e, olarak meydana gelen bir takım kusallaştırmalar ve bir takım mübarekleştirmeler mübarek zaman dilimlerinin ortaya çıkartılması. Bu işin artık mahsurlu olan bölümüdür mahsurlu olan tarafıdır ve bütün maalesef etkinlikler belli zaman dilimlerinde sürekli yapılırsa, ve sürekli o zaman dilimleri e, bu etkinliklerle e, işgal edilirse cahil insanlar bu etkinliklerin bu güzel etkinliklerin bu zaman diliminde yapılmasının bir hikmeti olması gerektiğini düşünecekler ot otomatik olarak doğal olarak ve o zaman dilimlerine kutsaliyet arz edecekler. Bu böyle oluyor ancak Olmaması gereken şey bu işi bilen, bu işin tarihini bilen insanların çıkıp da değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar bu işin aslı budur, bu konuda aşırı gitmeyelim. Biz sadece burada bazı anmalar yapıyoruz, bazı faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'ı, Sünnet'i insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Bu geceleri fırsat biliyoruz. Ancak siz lütfen bu gecelerin kutsal geceler olduğunu düşünmeyin. Bu gecelerin Kur'an ve Sünnet kaynaklı kutsal geceler olarak algılanmasına, algılamanıza müsaade etmeyin şeklinde bir nasihat, bir hatırlatma, bir uyarı yapılmıyor. Bunun nedeni ne olsa gerek? Bunun nedeni de şu: Alimlerimiz bugün Beğeni e, kazanmak için konuşuyorlar çoğunlukla. İnsanlar tarafından alkışlanmak için konuşuyorlar. Bakarsınız zarf almak için mevhut okuyanlar, Kur'an okuyanlar, zarf, zarf beklentisi içerisinde ölüye rahmet okuyanlar, zarf beklentisi içerisinde e, ölü yıkayanlar, zarf beklentisi içerisinde dua yapanlar, zarf beklentisi içerisinde... Bir, herhangi bir ibadeti yapmaya çalışan insanlarla e, maalesef, yani görev dediğimiz insanlarla etrafımız doludur. E, böyle bir anlayışa sahip bir insanın, yani insanların e, cebiyle ilgili e, düşünceleri olan, gözünü insanların cebine diken, sahip olmuş olduğu ilmi, sahip olmuş olduğu Kur'an bilgisini, sünnet bilgisini, sahip olmuş olduğu sesi, sahip olmuş olduğu güzel kıraat kıraatı bir gelir kaynağı olarak görmeye başlayan ve burada bunları da bir e, materyal olarak gören, bir madde olarak gören e, ve bu manevi kutsaliyeti olan, ilahi kutsaliyeti olan bu objelerle dünyevi, batıl, ee, bir takım beklentiler, beklentileri karşılamak düşüncesinde olan insanlarımız, alimlerimiz, yani türbünlere oynayan, yani insanların alkışlarını, beğenilerini kazanmaya odaklanmış alimlerimizin onların hoşuna gitmeyecek herhangi bir şeyi söylemeleri mümkün değil. Onların gidişatının yanlış olduğunu söylemeleri bu cesareti kendilerini göstermeleri, bulmaları mümkün görünmüyor. Onlar tarafından dışlanma, halk tarafından dışlanma korkusu onların da birçok konuda halkın dilediği, istediği, hoşuna gidecek şekilde konuşmalar e, konuşmalar yapmalarına, fetvalar vermelerine bugün sebep oluyor. Ancak Allah'tan korkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmine Vazifesine, davetine, irşadına varis olduğunu düşünen her muttaki, her e, takvalı kişinin, alimin veya ilim talebesinin e, bu konularda uyarılar da bulunmaları onlardan beklenir ki zaman zaman da e, bu uyarıları yaptıklarını görüyoruz değerli kardeşlerim ama bu insanlar çok az. Bu insanlar çok az. Bugün şöyle bir konuşmayı bir camide yapmış olsanız gerçekten tepki alırsınız. İnsanlar yeni bir din getirdi bu hoca derler. İnsanlar dışlarlar. İnsanlar sizi İslam düşmanı olarak görmeye başlar. Çünkü atalarından kalan bir geleneği, atalarından kalan bir uygulamayı bir örfü, bir adeti, bir ritüeli din olarak e, kabul etmiş bu insanlar. Dolayısıyla siz o, o insanların bu anlayışına e, çomak sokarsanız, bu işi tekrar aslında döndürmeye çalışırsanız çok reaksiyonlarla karşı karşıya kalacaksınız demektir. Ki bu da e, maalesef oluyor. Ancak bu böyle oluyor diye susmak, yese düşmek, Tembellik göstermek elbette hiçbir ilim talebesinden, hiçbir davetçiden beklenen bir durum değil. Bizler çalışmalıyız. Hakkı haykırmalıyız. Bu işin bereketi Allah'a aittir. Tesiri Allah'a aittir. Bizler hakkı söylemediğimiz zaman mesulüz. Bizler öncelikle bu ilmi hak olduğu veçile tutmuyoruz insanlara anlatabildik, bu emaneti tebliğ edebildik deme noktasında e, bir rahatlığa kavuşmamız lazım kendimizi kurtarmamız için. Yoksa bunun hesabını Allah'a veremeyiz. Hepimiz uygun dillerle, uygun bu için tarihi gelişimiyle birlikte bu meseleyi İnsanlara arz etmekle mükellefiz, değerli kardeşlerim. Bugün maalesef bu işin aslının böyle olduğunu kabul eden insanlar da, size ne oluyor ki e, bu insanların okumuş olduğu Kur'an'a karşı geliyorsunuz, size ne oluyor ki bu gecelerde yapılan vaazına sahatlere karşı geliyorsunuz diye, yaftalamalarda bulunuyorlar ki hiçbir mümin okunan Kur'an-ı Kerim'e, yapılan tefsire, okunan hadis-i şeriflere, yapılan güzel hakik hakikatleri anlatan bazı nasihatlere karşı olması mümkün değil. Hiçbir mümin böyle bir durumda olmaz. Ancak e, rakipleriniz, sizi beğen beğenmeyenler, e, iftira yoluyla sizi halkın e, nezdinde kötü gösterme çabası içerisine gireceklerdir. E, i̇şte geçen dersimizde olduğu gibi burada e, Kur'an ve sünnetten bahsederken, Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmamak lazım e, derken e, mezhep imamlarının Kur'an ve sünneti e, anlama gayretinde oldukları ve anladıkları e, şeyleri bize aktarma çabası içerisinde olduklarını söylerken bir arkadaşımız e, ne dedi bu hoca Kur'an ve Sünnetle amel edilmez dedi diye e, oraya yazdı siz de bunu gördünüz e, bu tabii ki e, maalesef çok e, şey yani iftira olduğu hemen e, anlaşılan bir şey. Sizler de zaten iltifat etmediniz böyle bir şeye. Maalesef bazı insanlar Kur'an ve sünnet açıktır. Dağdaki çoban bile Kur'an'ı eline ver, sünneti eline, hadis kitaplarını eline ver. Kendi fetvasını kendisi verecektir. Güncel meselelerle, sorunlarla, problemlerle ilgili hemen Kur'an'ı okuyup, hadisleri okuyup neticeyi Bulacaktır, gerçek fetvayı verebilecektir diye bir savunma içerisindeler. Halbuki alimler bile güncel meseleler konusunda işin içerisinden çıkamıyorlar bugün. Kolay değil. Bunun tamamen İslam'a uygun bir şekilde anlatılması, fetvasının verilmesi gerçekten çok büyük bir birikim, büyük bir araştırma gerektiriyor. Kolay değil ama cahil insanlara göre diyorsunuz dağdaki çoban eline Kur'an'ı ver sana, e, ne bileyim çok zor bir meselede bile güncel problem olan ve alimlerin bilemeyeceği diyelim ki bir meselede bile fetvasını verebilir şeklinde bir anlayış söz konusu bu insanlarda ki bu da gerçekten anlaşılabilecek, uygulanabilecek veya mantıklı görülebilecek bir tarafı yok doğrusu. Evet şimdi e, kandil e, geceleriyle ilgili söyleyeceklerimizi şöyle bir özetlersek. Diyoruz ki bu geceler e, bir takım programlar e, şeklinde, yapılan anma programları şeklinde gündeme gelmiş. Daha sonra insanlar bu gecelere kutsaliyet vasfını vererek bunun gerçekten bir e, bidat olmasını, olması yönünde e, bir e, etkileri olmuştur insanların. Ancak Kadir Gecesi mübarek bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an'da ve Sünnet'te sabittir. 12 ay içerisinde Ramazan ayında yapılan ibadetlerin farkı diğer aylara oranla farklı ve daha kutsal olduğu ile ilgili hadislerimiz, ayetlerimiz mevcuttur. Bunlar da tabii ki kabul etmek, bunlara iman etmek zorundayız. Ancak bazı insanlar da şu hadisi yanlış anlıyorlar. Allahümme bârik lena fi racebe ve Şaban ve belleghina Ramazan Peygamberimiz Ramazan ayı geçince, bitince altı ay dualarında Allah'ım Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadetleri kabul et, tutmuş olduğumuz oruçları kabul et, kılmış olduğumuz kıyam namazlarını kabul et, diye dua etmiştir. Bu duasına bunları da katmıştır. Ramazana altı ay kala da e, bu duayı yapmıştır. Allah'ım Recebi ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır şeklinde dualarda bulunmuştur. Şimdi Recebi ve Şaban'ı e, bize mübarek kıl veya e, Recep ve Şaban ayıları içerisinde bizi bereketlendir. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Recep ve Ramazan ayı içerisinde bizi bereketlendir. Bizi Ramazan'a ulaştır. Bizi Ramazan'a ulaştır. Şeklindeki hadisi bazı insanlar yanlış anlamak suretiyle Recep ve Şaban ayının da kutsal olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bu ifade bu anlayış doğru değildir. Bu anlayış doğru değildir. Recep ve Şaban ayının diğer aylardan farkı yoktur. Ee, burada peygamberimizin yapmış olduğu dua, e, bu aylarla ilgili bir kutsaliyet e, vasfı e, kazandırmaz. Sadece burada e, peygamberimiz Ramazan ayı öncesinde, bu daha çok bu dualar yaptığında, mesela daha çok... E, Recep ve Şaban ayı içerisinde bu dualar yaptığı için içinde olmuş olduğu zaman dilimini bize bereketli kıl. Yani bu zaman dilimlerini hayrımıza geçirmemize yardımcı ol, vesile ol veya bu zaman dilimlerini en verimli bir şekilde kullanmamıza yardım et, bizi bu konuda muvaffak kıl diye dua etmiştir. Bu dua e, örneğin işte mesela Ramazan ayı sonrasında da e, devam eden, Ramazan ayı sonrasında da Allah'ım e, Ramazan içerisinde tutmuş olduğumuz oruçları kabul eyle veya namazlarımızı kıldığımız e, teravih veya kıyam namazlarını kabul eyle şeklindeki duaları nasıl doğalsa Nasıl normal ise Ramazan öncesi Recep ve Şaban ayı içerisinde yapmış olduğu dualarda o derece normaldir. Bu duaları bu şekilde etmiş olması demek bu, bu ayların kutsal olması anlamına gelmez. Eğer bu aylar kutsal olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tıpkı Ramazan ayı için söylemiş olduğu kutsaliyet arziden e, ifadelerle bizlere birçok hadis-i şerifte iletmiş olduğu, anlatmış olduğu hadisi şerifleriyle birlikte Recep ve Şaban ayını da kutsaliyetini de bize açık ve net olarak anlatmış olurdu. Ancak o hadiste sadece o aylar içerisinde yapılan duanın sadece insanın yaşamış olduğu zaman diliminin kendisine bereketli olmasını Rabbinden temenni etmesiyle ilgilidir. Daha fazlası değildir değerli kardeşlerim. Ee, biz bu hadisin Ramazan ayı dışında yani Recep ve Şaban ayının kutsal olduğu ile ilgili e, bir anlayışın bu hadisten çıkmayacağını diğer hadislerden anlıyoruz. Ee, diğer hadislerde e, Allah'ın Resulü'nün e, bu aylarla ilgili herhangi bir kutsaliyet e, olmadığını, gecelerle ilgili herhangi bir kutsaliyet olmadığını ifade eden e, hadis-i şerifler söz konusudur. Sahabenin e, eserleri, nakileri söz konusudur. E, bunlarla ilgili bunları söyleyelim inşallah. E, burada kardeşlerimizin soruları varsa o sorulara da cevap vereceğiz. E, bu arada bu Şöyle bir dakikanızı istirham edeceğim çünkü e, videomuzla ilgili bir sorun var. Onu çözelim hemen. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Ee, devam ediyoruz. Sorularımıza cevap vermeye. Hemen Bedir kardeşimizin sorusu var. Bugün Milli Görüş Camisi'nde Levhada 1 Mayıs Regaip Kandili özel programı yazıyordu. Evet. E, bu bir şey. Evet, bu tür şeyler çok maalesef. Musa kardeşimiz ee, Recep ve Şaban aylarının aylarında yoğun şekilde oruç ve ibadetlerle meşgul olmak sakıncalı mı? diye bir soru sormuş. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ve Şaban aylarında e, tutmuş olduğu nafile oruçları artırdığı tutmuş olduğu nafile oruçları artırdığı Ramazan haricinde en çok Oruç tutmuş olduğu ayların Recep ve Şaban ayları olduğu peygamberimizden bize Hz. Ayşe tarafından e, naklediliyor. Dolayısıyla e, bu aylarda peygamberimizin daha fazla oruç tuttuğunu e, anlıyoruz bu hadislerden. Evet... E, bir arkadaş önceden dövme yaptırmış. Konuna makineyle şimdi arkadaş abdest e, olur mu? diyor. Evet. E, bu dövmeler e, zamanda tabii yaptırılıyor. Daha sonra bu dövmelerin çıkartılması insanlara çok büyük bir e, zorluk, çok büyük bir işkence. Çok büyük bir sıkıntı e, bir takım sağlıkları ile ilgili derileri ile ilgili problemlerin de ortaya çıkmasına sebep olabilecek bir operasyon gerektiriyor. Ee, alimlerimizin bu konudaki fetvası, bu dövmelerin olduğu şekliyle kalması e, ve bir tövbeyle beraber guslün veya abdestin e, caiz olacağı ile ilgili. E, İşi kolaylaştırma yönünde, zorlaştırmama yönünde verdikleri bir fetva var. Bu ile amel etmek güzeldir diye burada ifade edelim. Hıdrellez ne demektir? Hıdrellez hakkında bir müminin görüşü neyinde olmalıdır. Çok fazla batıl itikat var diyor Musa kardeşimiz. Evet, ve orada da bir açıklama yapmış, Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. E, Ruzu ı Hızır, Hızır günü olarak adlandırılan Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. evet. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdrellez şeklini almıştır demiş. Bu ülkemizde özellikle Alevi kökenli vatandaşlarımız tarafından e, kutlanan e, gündür. Hıdrellez daha çok baharın başlanmasıyla beraber yani doğuda kutlanan Nevruz e, yani yeni gün manasına gelen Nevruz'un e, nasıl algılanıyorsa Nevruz, Hıdrellez'de o şekilde algılanıyor ve e, kutlanıyor. Kutlandığı programlara baktığınız zaman e, içki, zina, oyun, eğlence, panayır, e, bir takım günahlar, fıskı fucur, e, yumurta tokuşturmalar gibi bir takım etkinliklerle kutlanıyor ki bunların e, geneli haram işlerdir. Geneli isyan, fıskı fücur gerektiren e, ve şeklinde, fıskı fücur şeklinde meydana gelen işlerdir. Batıl işlerdir. Bu itibarla bu günler günah kazanma günleridir. Birçok zina birçok insanların yeni, yeni olarak e, zinaya başlamaları içkiye başlamaları Maalesef bu kutlamalar esnasında insanların e, düştükleri O işte bugün kutsaldır bugün de her şey yapmak caizdir şeklindeki e, algılamaları e, ile beraber insanlar birtakım yeni günahlara bugünlerde bulaşıyorlar. bugün, bugün de tıpkı, kandil geceleri gibi sonradan insanların kutsal olarak adettikleri günlerden biridir. E, Musa kardeşimizin ifade etmiş olduğu gibi bu günün İsa e, bugünün e, Hıdır ve İlyas peygamberin birleştiği günler olduğu ile ilgili açıklamalarını oradan beraberce okuduk. Hıdır aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı ile ilgili zaten bir ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre peygamber değil salih bir insandır. Bazı insanlara göre e, peygamberdir e işte. Biliyorsunuz Musa e, aleyhisselam ile o kıssası geçen, Kehf suresinde kıssası geçen kişinin Hıdır olduğu söylenir. Ve ee, bu kişiye Allah'ın kayıpten bazı bilgiler vermek suretiyle e, yeryüzünde o kişinin dolaştırıldığı e, Kur'an-ı Kerim'de de yeri olan bir gerçek bilgidir. Ancak bugün insanlar Hıdır'ın hala yaşadığını düşünürler. Yetiş ya Hıdır derler mesela başları sıkıştığında. Hıdır yağmur yağdır derler. İşte Hıdır'ın hatırı için, razı olması için bugün şeker dağıttım, çorba dağıttım diyenler olduğunu görürsünüz. Dua ederken Hıdır kapına uğrasın. Hızır derler tabii Hızır. Kapına uğrasın derler. Biri birine yardım ettiği zaman Hızır gibi yetiştin derler. Yani sanki Hızır bütün insanların sıkıntılarında onların onlara yetişiyormuş gibi onları e, kontrol ediyor, algılıyor, onların bütün insanların sıkıntılarını görebiliyor ve hepsine bir anda ulaşabiliyor onların dertlerini gideriyormuş inancı söz konusudur. Bütün bunlar yanlış inançlardır. Yani bu Hıdır-Ellez dirikleri yani Hıdır İlyas dedikleri bu e, günün dinimizde dayanmış olduğu hiçbir temel yoktur, hiçbir kay, e, kaynağı dayanmamaktadır, hiçbir değile dayanmamaktadır. Bu tamamen insanların e, aralarında meşhur olmuş ve u, yani eski Türk gelenekleriyle ilgili e, bir gündür ve bugün de maalesef e, birçok haram, birçok yanlış uygulamalar, haram işler yapılmaktadır. E, bu konuyla ilgili inşallah ileriki günlerde daha geniş bilgiler vermeye çalışırız. Evet. Burada e, Musa kardeşimiz bazı bilgiler yazmış. Hızır e, zor durumda kalanların yardımına koşarak insanların dileklerini yerine getirir. Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder. Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar gibi e, anlayışlar. Dertlere, derman, hastalara şifa verir. Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar. İnsanların e, şanslarının açılmasına yardım eder. Uğur ve kısmet sembolüdür gibi bir takım yanlış batıl inançlar var ki bütün bu aslında sayılan şeyler Yüce Rabbimizin sıfatlarıyla ilgilidir. Yani bize yardım eden, dar vakitte imdadımıza yetişen bize bolluk bereket ihsan eden bize nimetlerini bol bol veren, bizim üzerim, üzerimizden elini asla çekmeyen her türlü sıkıntıda, her türlü Problemde yanımızda olan, dünyayı yaşanacak bir mekan olarak yürüten, kontrol eden, güneşi bizim için tutan, ayı bizim için tutan, yıldızları bizim için tutan, dört mevsimi bizim için oluşturan, yağmurları yağdıran, bunlar, bütün bu fiilleri yapan Yüce Allah'tır. Eğer Yüce Allah bunları yapmıyorsa, bunları hıdır yapıyorsa veya onun bunun kutbu, şeyhi, bütün bu işleri yapıyorsa... O zaman Allahu Teala haşa emekli ayrılmış demektir. Yani aciz bir varlık, hiçbir şey yaptığı yok. Bir kenarda duruyor. Ama falan şeyhimiz insanların rızkını veriyor, insanların sıkıntısını gideriyor. Hıdır geliyor, bolluk veriyor. Hıdır geliyor, yağmur yağdırıyor. Falan şeyh şunu yapıyor, Fişman şeyh bunu yapıyor. Allah ne yapıyor? Allah emekli ayrıldı der gibi lisan hâlle, Haşa ve kella. Böyle bir komik, trajikomik bir anlayış, batıl bir inanç. Maalesef Müslümanların gündeminde. E, halbuki Allahu Teala kendi sıfatlarının insanlarda görülmesine razı olmaz bunu kendisine ortak koşmak olarak görür. Bugün insanlar e, bu tür şeyhlerini ve bazı işte salih insanları Allah'a ortak koşmak suretiyle e, Allah'ın gücüne giden, onun gazabını celp eden, gerektiren bir takım yanlış itikatlara gidiyorlar. Şeytan bu insanlara bu inançlarını süslüyor. Şeytan bize düşman, insanlara düşman ve bu yanlış inançları nasıl ki İsrail oğullarına buza yapmalarını telkin ettiyse ve o onlar buza yaparak tevhid inancından vazgeçip aralarında Harun peygamber olmasına rağmen Az uzaklarında Musa aleyhisselam olmasına rağmen böyle bir batıla şeytanın telkini vesvesesi ile beraber düştükleri gibi bugün de insanlar hayrın ve şerrin kendisinden geldiğine inandıkları bir takım bızağlar edinmişlerdir. Bu buzalar maalesef şimdi tabi insan şeklinde adı Ahmet, Mehmet, Şeyh, efendim, Şucu, Bucu. Bunlar bunlar da buzağa gibidir yani çünkü bu insanlar İsrail Oğulları neyi beklediyse hangi hayrı hangi e, faydalı işleri vermeleri vermesini buzadan beklemişlerse bugün insanlar bu e, kutsal gördükleri mezarlardan, Ölülerden, taşlardan, kabirlerden, canlı varlıklardan, cansız varlıklardan, yaşayan insanlardan, şehirlerden aynı duygularıyla aynı hayırları bekliyorlar. Aynı sığınışları onlara yapıyorlar. Kötülüklerden korunmak için onları e, aracı vesile görüyorlar. Hatta hatta e, onları kaynak olarak bir takım tasarruf sahibi varlıklar olarak görüyorlar. Hatta ve hatta... Direkt onlardan yardım istiyorlar. Allah'ı bile unutmuşlar. Yetiş ya Rabbim demiyor. ve hey, Rabbim şu insanı bana gönder de bana yardım etsin de demiyor. Direkt yetiş ya Gavs, yetiş ya Şeyh diyor. Yani bunlar tamamen İsrailoğullarının buza, buzaya tapmalarıyla bir farkı olmayan ama güncelde de hala hala varlığını koruyan, maalesef üzücü gerçeklerdir bugün Kur'an e, yeniden inmiş olsa değerli kardeşlerim e, Yüce Rabbimiz herhalde Tabii ki inanıyorum kesinlikle inanıyorum ki e, bu zamane putlarının ismini sayacak Siz falan falan insana taptınız falan falan kabre taptınız falan falan e, işte mezarlara şunlara bunlara taptınız adeta onlardan yardım istediniz falan şey. Yani bunlar dile getirilecek. Ancak vahiy durduğu için böyle bir şey söz konusu değil. Ama Allah Celle Celaluhu ile görüştüğünü söyleyen bazı sapıklar e, olduğunu biliyoruz. Bunlar e, keşke Allah'la görüştüm e, insanlara bir takım kutsaliyetler yakıştırmak yanlışmış gibi bir takım şeyler söyleseler. Bunu da söylemiyorlar ancak diyorlar ki Allah'la görüştük. Allah bizim doğru yolda olduğumuzu söyledi. Bizim tavutluğumuzu teyit etti gibi şeyler söylüyor söylüyorlar. Kendi tavutluklarını, belamlıklarını, şeytanlıklarını kusallaştırmak için ve buna Allah tarafından geçerli vize şeklinde damga, bir mühür, bir imza alabilmek için bu tür yalanlara başvuruyorlar ki Allahu Teala bu insanları öncelikle ıslah etsin mümkünse. Eğer ıslahları mümkün değilse Allahu Teala bu insanları bu ümmetin içerisinde bir fitne aracı olarak kalmalarına müsaade etmesin. Allahu Teala bunların müstahakını versin şeklinde dualarımızı buradan ediyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi başka bir e, soruya bakalım. Başka da soru yazmayalım. Bu ekrandaki sorular yeterli. Bayağı bir e, soru var. O, bunlar yeterli. Başka soru yazmayalım. Çünkü ancak bunları cevaplandırabiliriz. E, Rıfat kardeşimiz Attar bin Şeddâd. Şeddâd'ı soruyor. Kimdir diyor. Attar bin Şeddad. Bu Yani adını, ismini duyduk ancak geniş bilgi verecek kadar şu anda bilgilerimiz taze değil. Daha sonra inşallah bu soruyu cevap verelim. Evet. Yine Hıdır Rez ile ilgili Musa kardeşimizin Açıklamalarını e, görüyoruz. E, evet. Yani Hıdrellez sabahı erken kalkmak uğur, uğurlu kabul edilir. E, tabii ki bunlar hep batıl inanç. Sabahleyin dua edilmesi, dilek ve temennilerde bulunması. Bunlar batıl inançlar. Toplu olarak ailece yemek gelmesi batıl inançlar. E, Kur'an kıraatı, sabah namazından önce kabir ziyareti yapılması, Gereken adetler olarak <gülüyor> görülmektedir. <gülüyor> evet, bunlar adet. Dinle alakası olmayan bir takım şeyler. Elleri ayaklara kına yakılması, kadınlar yakıyorlarmış. Bunlar, evet dediğimiz gibi, İslam'la alakası olmayan bir takım eski Türk gelenekleriyle ilgili şeyler. Evet, Şimdi başka bir soruya bakalım. Abdülkadir-i Geylani'nin Sırrul Esrar kitabını biliyor musunuz? Bu konuda bilginiz var mı? Bu konuda soru daha önce de gelmişti. Sırrul Esrar adlı e, kitabı okumuş değilim. E, bu kitap hakkında Dolayısıyla bilgi veremeyeceğiz. Ancak bunları kayd edelim inşallah. Ee, Musa kardeşimiz bunları kaydetsin. Bu, bunları ben araştırayım. Sizlere aktarayım inşallah. Evet. Kuru bakla yine herhalde Musa kardeşimizin açıklamaları devam ediyor. Soru değil de Bu, bu Hıdrellezmi ile ilgili e, açıklamalarını var. Onları herkes internet ortamında bu açıklamalara ulaşabilir. Tamam. E, bunları e, sizler de ekrandan okuyorsunuz zaten. Evet. evet Baya bilgiler yazmış Musa kardeşimiz oraya. Evet. Azeri Santa Claus Kimi kimdir diyor herhalde. Tanımıyorum. Ee, günümüzde ilim alınmalı Rabbani alimlerden kimler maslahat? Kimleri masla, e, maslahat görüyorsunuz? Hamza. Soru biraz açık yazırsa iyi olur arkadaşlar. Yani günümüzde ilim alınmalı Rabbani alimlerden kimleri maslahat görüyorsunuz? Ee, cümlede düşüklük var. Rabbani alimler kimlerdir diyorsunuz herhalde. Bu şekilde bir soru. Ben size isim vermeyeceğim. Kur'an'a ve sünnete bağlı ilmiyle amil, takvalı her alim Rabbani alimdir. Şudur budur demek mümkün değil. İsim vermek, adres vermek doğru değil. Yakışıklı değil. Ee, i̇lmiyle amil. Kur'an ve sünnet yolunda peygamberimizin hayatını örnek alan, sahabeyi örnek alan, her türlü şikten, batıl görüşlerden, bidatlerden, hurafelerden uzak duran, sünnet-i seniyeyi hayatına hakim kılan, ihlaslı olan, sadece ve sadece Allah rızası için hareket eden, hiçbir cemaatin Hiçbir ekolun, medresenin, anlayışın etkisinde kalmadan sadece Allah rızası için ilim okuyup e, ilmini Allah rızası için en güzel şekilde aktaran, böbürlenmeyen, kibirlenmeyen, alçak gönüllü, mütevazi, tevazu sahibi, e, ahlaklı, hayatıyla, e, ahlaklı olduğunu belgeleyen, her türlü e, günahtan, elinden geldiği kadar fuhşiyattan, çirkin sözlerden, sövgülerden uzak durmaya çalışan, çevresinde emin, güvenilir, ahlaklı, iyi bir insan olarak bilinen e, alimler, Rabbani alimlerdir. Ben size genel olarak Bunları sizler de biliyorsunuz. Ee, genel olarak bunun çerçevesini çizmeye çalışıyorum. Yoksa şudur, budur demek doğru değil. Çünkü şudur dersiniz, bakarsınız iki gün sonra şeytanın bir hilesi karşısında o insan yenilmiştir. Allah korusun hiçbir kimse'nin garantisi yok. Evet. Ee, büyük günahta ısrar onu helal saymak sayılır mı?'' diye bir soru sormuş. Büyük günahta, küçük günahta herhalde veya büyük günahta ısrar onu helal saymak olarak sayılır mı? Örneğin insanın sürekli içki içmesi, sürekli zina yapması, bunu helal gördüğü manasına gelir mi? Ee, bu tamamen bu haramı işleyen kişinin bakış açısıyla ilgili değerli kardeşlerim. Eğer bu insan ne olacak ya bu niye haram olsun diyorsa o tabi bunu helalleştirmiştir. Ama diyorsa ki ben bu içkiyi içiyorum haram olduğunu da biliyorum ve bir gün tevbe etmeyi arzu ediyorum, düşünüyorum. Ee, bu beladan Allah beni kurtarsın şeklinde bir temennisi var ise bir duası var ise bu insan yapmış olduğu bu haramı helalleştirmiş sayılmaz değerli kardeşlerim evet hüccetin ikame olduğu kimselere cehalet özür müdür yani biz mesela insanlara zinanın haram olduğunu anlatıyoruz Sonra zina üzerinde yakaladığımız insanlara diyoruz ki, neden zina yapıyorsunuz? O da diyor ki, bunda ne var ki? Bunda bir sakınca mı var? Siz diyorsunuz ki, bu dinimizce haram kılınmıştır. Bunu yapmanız doğru değil. O da der, derse ki, benim haberim yoktu, dinimizde bunun haram olduğu ile ilgili bir bilgim yoktu. Derse, bu tabi ki, daha önce kendisine izah edildiğinden dolayı, İslam toplumu içerisinde yaşadığından dolayı, herkesin, bu İslam toplumu içerisinde herkesin, büyük küçük, e, genç yaşlı herkesin zinanın haram olduğunu bilmesinden dolayı, bu insanın bu yalanı özür kabul edilmez. Ce bu cehaleti yani veya cehalet numarası e, kendisine kendisini e, hat cezasından kurtarmaz. Ona bu cehalet, ben cahildim, bilmiyordum şeklinde bir özür beyan etmesi ondan kabul edilmez. Ancak e, bilinmeyen bir konu olabilir. Yeni bir konu olabilir. E, orada belki bir hata yapmış olabilir. E, siz orada Belki tabii ki onun ben bunu bilmiyordum şeklinde bir mazereti olursa bunu kabul edersiniz. Ee, buna örnek verebiliriz. Ee, çok Mesela diyelim ki e, bir insan e, zor durumda kendisi helak olmayla karşı karşıya olduğu durumlarda Ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir. Ama yemediği zaman, yemediği zaman, ölümü tercih ettiği zaman da buna biz azimet diyoruz. Ee, bazı alimler yemediği takdirde günahkardır çünkü canını tehlikeye koymuştur diyorlar. Yemediği takdirde günahkardır. Çünkü canını tehlikeye koymuştur. Canı onun e, bu haramı e, işlemesinden daha evladır. Bu haram can emniyeti, canı koruma e, durumu karşısında işlenebilir. Gereğin, gereği kadar, e, yeteri kadar e, kendisini o helaktan kurtarma ölçüsünde işlenebilir. Hal, e, halbuki bu insan e, bunu yapmamıştır ve helak olup ölmüştür sorumludur bu yaptığı işten diye söyleyen, fetva veren <gülüyor> alimlerimiz vardır. E, ve işin doğrusu da herhalde budur. Çünkü canı korumak her şeyden daha önemlidir. E, insanın aklını, canını, ırzını, e, neslini koruması bunlar e, zaruriyet olan şeylerdir. Ancak bir insanın e, domuz etini e, yemesi sadece bir haramdır. Bu nakle dayalı bir haramdır. E, bu haramı insan zaruretleri koruma durumunda e, işleyebilir. Sadece e, zaruret miktarınca bu haramdan istifade edebilir. Eee konuyla ilgili başka ne söylerim? Bunlar yeterli inşallah. Evet. İyiliklerin kötülükleri sildiği gibi kötülüklerde iyilikleri siler mi? İyiliklerin kötülükleri sildiği gibi kötülükleri yapmak iyilikleri siler mi? Kötülükleri yapmak tabii ki e, ibadetlerimizin sevabını ortadan kaldırmıyor. Allah'ın rahmeti gereği. E, ancak e, mesela bir insana iyilik ettiniz, daha sonra onun başına kalktınız. E, bu, sizin bu iyiliği ihlaslı olarak yapmadığınızı gösterdiğinden dolayı bu iyiliğinizin boşa çıkmasına sebep olur örneğin cihat için cihat Allah'ın Allah yolunda cihada para verdiniz. Daha sonra bunu reklam ediyorsunuz. Ben işte cihada para verdim. Şunu yaptım. Bunu yaptım diye kendinizi reklam ediyorsunuz. Daha önce yapmış olduğunuz bu iyiliğe karşılık, şimdi kendinizi reklam etmek suretiyle kötülük yapıyorsunuz. Bu tür kötülükler başta o e, hayırı işlerken niyetinizin kötü olduğunu gösteriyor. Bu niyet o zaman da vardı ama gizliydi. Daha sonra açığa çıktı. Dolayısıyla bu tür e, işlerin ihlassız işler olduğunu görüyoruz. Sevap olarak karşılığı olmayacağını da bilmemiz lazım. E, başka yani Genellikle yapmış olduğumuz günahların e, Sevaplarımızı silmediğini, silmeyeceğini biliyoruz. Buna inanıyoruz. Ee, bu da Allah'ın rahmeti gereğidir. Ama yapmış olduğumuz iyilikler de kötülüklere kefaret oluyor. Bu da Allah'ın rahmeti gereğidir. Ee, bunları da bu şekilde bilmek lazım. Evet, soru yazılmasın demiştim ama şu anda... E bir saat oldu. Sadece sorulara cevap verelim. Ondan sonra bırakalım inşallah. Mezhebe uymanın ölçüsü nedir? Hadis imamları hangi mezhebe tabi idiler diye Musa kardeşimiz iki tane soru sormuş. Onlara cevap vererek bu akşamki dersimizi sonlandıralım. Değerli kardeşlerim, mezhep gidilen yol demektir. Alimlerin içtihatlarını, içtihatlarında tercih ettikleri e, yolu anlatmak için onların yoluna gittiği yola mezhep denmiştir. Mezhep gidilen yol. Yine alimlerin fetva vermede Kullanmış oldukları usul, e, usul kaydeleri, yöntemleri, metotları e, da düşünülerek bu metotlara da e, işte mezhep denmiştir. Çünkü e, usulde mezhep, fıkıhta mezhep, bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Usulde bir insanın mezhebi e, neyse, furuda yani her meselede ayrı ayrı fetva vererken, verirken verirken bu fetva verişlerindeki e, gidişat, mezhep, yol e, aynıdır. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Peki sorumuzda olduğu gibi mezheplere uymanın ölçüsü nedir? Bir mukallit olarak. Taassup olmadan hangi mezhebin konuyla ilgili görüşleri ayetlerden, hadislerden beslendiyse o konuyla ilgili açık, net ayetler, hadisler zikredildiyse, şüphesiz ki Müslüman o görüşün hangi alim tarafından dile getirildiği yani söz konusu edilmeden, bizzat görüşün, bizzat o fetvanın ayetlerle desteklendiğini, hadislerle desteklendiğini görür görmez, onu kabul etme Onunla amel etme yönünde bir isteğimizin, bir niyetimizin olması gerekir. Bu fetva belki de yaşamış olduğumuz ülkede fetvaları pek uygulanmayan bir kişinin fetvası da olabilir. Örneğin Hanefilerin yaşamış olduğu daha çok yaşamış olduğu bir bölgede yaşayan bir Müslüman. Bir meseleyle ilgili, İmam Şafii'nin vermiş olduğu e, fetvanın ve yapmış olduğu iştihadın daha doğru, daha delilli, daha ayakları yere basan, daha güvenli, daha takvaya yaraşır bir fetva olduğunu anladığı takdirde, buna kalbi mutmain olduğu takdirde, kendisinin yaşamış olduğu bölgede hakim olan mezhebin ne olduğuna bakmaksızın, İmam Şafii'nin görüşünü alıp onunla birlikte amel edebilir. Bunu yaparken, tabii ki orada dengeleri de iyi koruması lazım. Çok basit bir meselede, çok nafile, sünnet bir meseleyi e, uygulayacağım diye, o cahil insanların içerisinde insanların bölünmesini, birbirleriyle kavga etmelerini e, sağlayacak, bir uygulamayı siz orada yaparsanız ve insanlar yapmış olduğunuz bu uygulamadan dolayı birbirine düşüp birbirleriyle kavga ederseler, düşmanlıklar oluşturursalar bunlara da dikkat etmek lazım. Bir sünneti uygulamak için çok büyük fitnelerin kapılarını da aralamamak lazım. Bu konulara da dengeyi iyi sağlamak lazım. Bu yani mefsedet-maslahat dengesini iyi korumak lazım. Tekrar söylüyorum, mezhep taassubu yapılmaması lazım. Bugün nasıl ki Türkiye'de güncel fıkhi meselelerle ilgili, felanca şunu demiş, fişmanca bunu demiş diye araştırma yapıyorsak, sonra her iki alimin görüşleri arasında farkı gözlemleyebiliyorsak, daha sonra şu alimin görüşü bu konuyla ilgili daha takvaya yakın, delilleri de daha güçlü deyip de o alimin fetvasını tercih etme gibi bir e, yola başvuruyorsak, bugün bunu nasıl yapıyorsak, geçmişe yönelik de aynısını yapmamız lazım. Bugün bunu yapıyoruz, tercih ediyoruz. Ahmet'e almıyoruz, Mehmet'e alıyoruz. Değil mi? Hüseyin'i almıyoruz, işte... Ali'yi alıyoruz mesela, alim olarak. Bu zaman zaman bu şekilde nüksediyor. E, Biz e, taassup yapmadan, mezhep taassupu gütmeden hangi görüş daha doğru ise, delillere dayanıyor ise, hakkında hadis, ayet zikredilmiş ve gerçekten de bu hadisler açık bir şekilde bu verilen fetvayı gösteriyor, onunla muvaffakiyet içerisinde yani muvaffıklık içerisinde bulunuyorsa, biz bu fetvaları, biz bu görüşleri, bu iştihatları kabul etmemiz lazım mezhebe bakmadan. Mezhebe bakmadan. Mezhepleri din olarak görmek yanlış. Efendim, ben Hanefi'yim, Şafi olamam. Yani, ben Hristiyan'ım, Müslüman olamam gibi veya Müslümanım Hristiyan olamam gibi e, der gibi bir anlayış içerisinde ben Hanefiyim, Şafi olamam. Ben Hanefi'nin görüşlerini almak almaya mecburum. Çünkü burada bu mezhep hakim İmam Şafii'nin hiçbir görüşü beni ilgilendirmez. Ahmet bin Hanbi'nin hiçbir görüşü beni ilgilendirmez. Ee, İmam Malik'in hiçbir görüşü beni ilgilendirmez. Demek çok abestir, yanlıştır. Bunların hepsi alim. Zamanın çok büyük alimleri onların ilminden, vermiş oldukları fetvalardan istifade edeceğiz. Sınır tanımadan, bölgeleri, bazı mezhepleri, ekolleri, cemaatlerin ana yönelişlerini kendimize bir perde ve sınır görmeden, hangi mezhebin görüşü, hangi alimin görüşü, Kur'an'a ve sünnete daha yakınsa bunları tercih etmek bize düşen görevdir. E, bunu yaparken de e, dediğim gibi hiçbir taassup göstermeden yapmamız lazımdır. E, bu şu anda zaten e, gidiş oraya doğrudur. Türkiye'mizde mezhep taassubu e, gitgide azalmaktadır. İmam Malik'in, İmam Ahmed bin Hanbel'in, İmam e, İbn Teymiye'nin yavaş yavaş artık görüşleri de kabul ediliyor. insanlarda seda yankı buluyor ve insanlar e, bu muhtelif ülemanın görüşlerini inceleyip tercih etme noktasına gidebiliyorlar din işleri yüksek kurulu da fetva verirken bu baskılar altında kalmadan mezhep taassulu baskıları altında kalmadan daha genel bir bakış açısı içerisinde problemlerin dini güncel problemlerin üzerine giderek araştırmalar yapıyorlar ve sonunda belli bir mezhep taassubu içerisinde olmadan fetvalarını veriyorlar. Bu tabii ki oradaki kurul üyesi ilim adamlarının e, bakış açıları burada çok önemlidir. Taassub ehli olmamaları çok önemlidir. Delilin peşinde olmaları çok önemlidir. Delilin izhar ettiği mananın peşinde olmaları çok önemlidir. Biz bu yönde Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin büyük adımlar attıklarını ve taassuptan kurtulup daha özgür bir anlayış ile meselelerin üzerine gittiklerini zamanla bu gidişatlarının kendisini yoğun bir şekilde hissettirdiğini görüyoruz ve bunu da bu şekilde burada ifade etmek istedim değerli kardeşlerim. Ee, hadis imamları hangi mezhebe tabi idiler? Mezhepler tabii ki hadis imamlarının hadisleri tedrin ettikleri zamanlarda e, biliyorsunuz mezhepler artık e, daha isimlerini duyurabilmiş değildi bir ekol, bir medrese, bir gideceğin yol olarak meydana gelmiş değillerdi. Hadis imamları e, Kur'an'a ve sünnete tabi idiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, inancını, e, dini yaşantısını tamamen örnek alan alimlerdi. Tabii ki bunların herhangi bir mezhep e, muat, e, taassubu içerisinde veya mezhep takipçileri olarak onları görmemiz söz konusu değil. Evet, bu kadar yeter arkadaşlar. Sizi bayağı yorduk. 1 saat 12 dakika. Çok iyi bir e, ders için, çok uzun bir zaman. Dikkatleriniz de dağılmıştır. Musa kardeşim özelliğinde sorular sordu. Ancak onları... Ee, cevaplayamayacağım. Şimdilik İnşallah bir başka dersimizde onları cevaplayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ee, i̇nşallah haftaya tekrar aynı saatte e, başka bir derste beraber oluruz. Ve orada yine sorularımıza cevap bulmaya çalışırız. Bu arada bazı kardeşlerimizin sorularını ben inşallah not alacağım ve onlara inşallah cevaplar hazırlayacağız. İnşallah haftaya da onları cevaplandırırız. Gerek e, bu keşf Esrar veya sırr Esrar mıydı, neydi o kitabın adı, o kitapla ilgili ve diğer e, Rıfat kardeşimizin sorusu ile ilgili cevaplar, evet. E, sizlere aktarmaya çalışacağız. Allah bizden razı olsun. Allah amelerinizi kabul eylesin, niyetlerinizi kabul eylesin, ihlas eylesin.